İhtiyar koskoğuş, kulak kesilmiş dinliyordu. Uzun süredir gözleri pek az görüyor olsa da işitmesi hala yerindeydi. En küçük bir ses bile kırışık alnının arkasına yerleşmiş bulunan parlak zekasına ulaşıyordu. Ama artık dünya işleriyle pek ilgilendiği yoktu. İşte bu Sit Kum Toha'nın sesiydi. Koşumları bağlarken tiz sesiyle köpekleri azarlıyordu. Sitkum Toha kızının kızıydı. Ama şurada karlar üstünde oturan kimsesiz ve ümitsiz büyük babasına zaman ayıramayacak kadar da meşguldü. Kamp toparlanmak zorundaydı. Uzun bir yolculuk onları bekliyordu. Kısa gün oyalanmaya gelmezdi. Torununu yaşam, Yaşamın gerekleri çağırıyordu, ölüm değil. Kendisi ise şu anda ölümün eşiğindeydi. Bu düşünce ihtiyarı bir an için telaşlandırır gibi oldu ve titreyen felçli elini uzatarak yanındaki küçük odun yığınını yokladı. Odunların yerinde olduğundan emin olunca elini tekrar kirli kürkünün içindeki yerine soktu. Yeniden çevreyi dinlemeye koyuldu. Yarı donmuş derinin inatçı çatırtıları, kabile şefinin geyik derisi çadırının sökülmekte olduğunu anlatıyordu. Kolay taşınır olması için eğip bükerek yerleştiriyorlardı. Şef onun oğluydu, sağlam yapılıydı, güçlüydü, kabilenin başıydı ve iyi bir avcıydı. Kadınlar, Kamp ile uğraşırken sesi yükseliyor, ağır davrandıklarını söyleyerek onları azarlıyordu. İhtiyar koskuş tekrar kulak kabarttı. Oğlunun sesini son kez duyuyor olabilirdi. Sonra Gelhov'un çadırı, sonra Tuskeninki. yedi, sekiz, dokuz. Sadece Şaman'ın çadırı kalmıştı. İşte, şimdi ona başladılar. Kıza yüklerken şamanın homurtularını duyuyordu. Bir çocuk sızlandı. Bir kadın gırtlaktan gelen yumuşak bir ninniyle onu yatıştırdı. ''Bu küçük Koti'' diye düşündü ihtiyar. ''Huysuz bir çocuktur. Yeteri kadar sağlıklı da değildir. Belki de yakında ölür.'' Donmuş tundralar içinde ateş yakıp bir çukur açar ve içine bırakırlardı. Kurtlar karışmasın diye de üzerine taş yığarlardı. Evet, ne fark eder? Karnı aç olanın da tok olanın da önünde en fazla birkaç yıl vardı. Her zaman aç olan, hepsinden daha aç olan ölümse yolun sonunda bekliyordu. Bu ses deneyin nesi? Demek adamlar deri sicimleri çekiyor, kızakları bağlıyorlar. Dinledi. Artık daha fazla duyamayacaktı bu sesleri. Kamçılar köpeklerin arasında şakladı. Köpeklerin sızlanmalarını dinledi. Çalışmaktan ve yolculuktan ne de çok nefret ederdi köpekler. Hareket ettiler. Kızaklar fazla ses etmeden peş peşe yola çıktı. Gitmişlerdi artık, hayatından çıkmışlardı. Bu son acılı saatinde tek başına kalmıştı. Hayır hayır, bir eski moğçarığı altında ezilen karın gıcırtısını duydu. Bir adam yanında durmuş, elini şefkatle başının üstüne koymuştu. Oğluydu bu. Bunu yapacak kadar iyi kalpli bir insandı. Oğulları yoldan geri kalmak istemeyen başka ihtiyarları hatırladı. Ama onun oğlu bunu yapmıştı. Genç adamın sesi onu geri döndürünceye kadar aklı uzak geçmişe dalıp gitti. İşler yolunda mı? diye sordu. Yolunda yolunda diye cevapladı yaşlı adam. ''Yanında odun var.'' diye konuşmasını sürdürdü genç adam. Ateşte harıl harıl yanıyor. Sabah hava bulanıktı. Soğuk kırılır birazdan. Kar da yağmak üzere. Hatta yağıyor bile. Sahi yağıyor bile. Kabile halkı telaş içinde. Balyalar ağır. Yiyecek yokluğundan karınları sırtlarına yapışmış. Yolculuk uzun ve hızlı yol almak gerekiyor. Şimdi ben de gidiyorum, tamam mı? Tamam, tamam. Zaten ben tüy gibi, dalına tutunmuş geçen yıldan kalma bir yaprak gibiyim. Rüzgarın ilk üflemesiyle düşerim. Sesim ihtiyar kadınlarınki gibi oldu. Gözlerim ayaklarımın bastığı yeri bile görmez oldu. Ayaklarım ağırlaştı ve ben yorgunum. Her şey yolunda. Karın son gıcırtıları da uzakta itip bitene kadar kaderine razı olarak başını öne yeğdi. Oğlu artık sesini duyuramayacağı kadar uzaktaydı. Sonra eli telaşsız biçimde odunlara uzandı. Onunla karşısında onu bekleyen sonsuz yaşam arasında şimdi sadece bunlar vardı. Sonunda kendi yaşamının süresi şu bir avuç çalı çırpıyla ölçülebilirdi. Onlar teker teker ateşi söndürecek ve böylece ölüm adım adım üzerine çökecekti. Son parçada ateşe teslim olunca donma artmaya başlayacaktı. İlk önce ayaklar teslim olacaktı. Sonra eller. Böylece donma yavaş yavaş bedeninin en uzak noktalarına kadar yürüyecekti. Başı öne, Dizlerinin üstüne düşecek ve rahata erecekti. Bu kadar basitti. Ölüm herkes içindi. Bundan şikayetçi değildi ihtiyar. Yaşam işte böyleydi ve doğrusu da buydu. Bu dünyaya doğmuş, bu dünyada yaşamıştı. Bu bakımdan yasa onun için yeni değildi. Bedenin yasasıydı bu. Doğa Bedene karşı şefkatli davranmazdı. Kişi diye adlandırılan somut şeyle ilgilenmezdi doğa. Onun ilgisi türler ve soylar üzerineydi. Koskuşun ilkel zekasının alacağı en derin soyutlama buydu. Buna sıkıca sarılırdı. Bunun bütün yaşam içinde gerçekleştiğini görüyordu. Bitki öz suyunun yürüyüp, Söğüt dalında yeşillik olarak fışkırması Sonra sararan yaprağın düşmesi Sadece bu bile bütün olup biteni anlatıyordu Doğa görevi bireye yüklemiyordu Görevini yerine getirmeyen birey ölüyordu Yerine getiren için de sonuç değişmiyordu O da ölüyordu Doğa buna aldırmıyordu çünkü onun yüklediği görevi yerine getiren ve daima da getirecek olan pek çok birey vardı. Bu meselede asıl olan görevin yerine getirilmesiydi. Onu yerine getirenlerin önemi yoktu. Koskuş'un kabilesi çok köklü bir kabileydi. Kendisi henüz gençken kabiledeki yaşlı kimseler de kendilerinden önceki yaşlı kimseleri hatırlıyordu. Bu sebeple İlk yerleşim yeri bile hatırlanmayan kabilenin bilinmeyen bir geçmişten beri yaşadığı doğruydu. Bütün üyeler doğanın bu yasasına boyun eğmişti. Ama kabile hala ayakta duruyordu. Bireyler hesaba katılmazdı. Sadece yaşamın parçalarıydı onlar. Yaz semalarının bulutları gibi geçip gitmişlerdi. Kendisi de yaşamdaki bir parçadan ibaretti. Geçip gidecekti. Doğa buna aldırmazdı. Yaşam, bireyin önüne bir amaç ve bir yasa koyuyordu. Yaşamın koyduğu amaç soyun devam etmesi, yasasıysa ölmekti. Genç bir kız seyretmesi hoş bir yaratıktır. Göğüsleri dik ve diridir. Gözleri ışıl ışıl, adımları yay gibidir. Ancak Görevi ondan önce gelir. Gözlerindeki ışık gittikçe parlar, yürüyüşü daha da canlanır. Şimdi artık genç erkeklerin gözdesi olmuştur. Biraz utangaçtır, erkeklerin yüreğini hoplatır. Çekiciliği bir avcı bu çekime kapılıp yemeğini pişirmesi, kendine hizmet etmesi ve çocuklarına anne olması için onu çadırına alıncaya dek arttıkça artar. Çocuklar gelmeye başlayınca bu görünüş yok olup gider. Ayakları yere sürtmeye, bacakları birbirine dolaşmaya başlar. Gözleri donuklaşır ve sulanır. Ateşin başında oturan yaşlı anneyi ve onun pörsümüş yanaklarını artık sadece çocukları sevimli bulur. Amaç gerçekleşmiştir. Çok geçmeden ilk kıtlıkta, ilk uzun göçte, Kendisinin şimdi terk edildiği gibi terk edilir. Kar altında küçük bir odun yığını birlikte. Yasa böyledir. Ateşe bir odun parçası yerleştirdi ve daldığı düşüncelere kaldığı yerden devam etti. Bu her yerde böyleydi, her şey de böyleydi. İlk soğuklarda sivrisinekler yok oluyordu küçük ağaç sincapları sürünerek ölüme gidiyordu. Üzerine yıllar binince tavşan hantallaşıyor, yavaşlıyor, artık düşmanlarından kaçıp kurtulamaz hale geliyordu. Hatta o koca ablak suratlı boz ayılar bile sakar, kör ve geçimsiz hale geliyor, birkaç köpeğin havlamasıyla yere seriliyordu. Elinde vaaz kitapları ve bir ilaç sandığıyla misyonerin gelişinden bir önceki kışta kendi öz babasını Klondike'da nasıl terk ettiğini hatırladı. Koskuş misyonerin bu sandığını hatırladıkça ağzı sulanırdı. Şimdi kupkuru olan ağzı. Özellikle ağrı kesici ilacı çok iyiydi. Misyoner aslında can sıkıcı biriydi. Çünkü kampa yiyecek getirmiyor, geleni iştahla yiyor Avcılar söylenip duruyordu. Bir gün mayo ayrımında ciğerlerini üşütmüş, köpekler taşları koklayarak uzaklarda onun kemiklerini bulup kapışmıştı. Koskuş ateşe bir odun parçası daha koydu ve geçmişin derinliklerine döndü. Gene böyle bir kıtlık dönemiydi. İhtiyarlar aç karnına, ateşin başına çömelir, Yukon nehrinin üç kış gürül gürül akıp sonraki üç yaz donduğu eski günlerin efsanelerini anlatırlardı. Bu kıtlıkta annesini kaybetmişti. Yazın somon akını olmamış, kabile kışı ve ren geyiklerinin gelmesini bekler olmuştu. Kış gelmiş ama onunla birlikte ren geyikleri gelmemişti. Bu görülmemiş bir şeydi. Yaşlılar bile böyle bir şeye tanık olmamıştı. Fakat rengeikleri gelmemişti ki o kış. Yedi yıl oluyordu ki tavşanlar çoğalmıyordu. Köpekler birer kemik torbasından ibaret kalmıştı. Uzun karanlık geceler boyunca çocuklar ağlayıp ölüyor, kadınlar ölüyor, yaşlılar ölüyordu. Kabiledeki on kişinin biri bile, Baharda güneşin geldiğini görecek kadar yaşamamıştı. Kıtlık öylesineydi. Fakat bolluk zamanlarını da gördüğü olmuştu. Etlerin ellerde kaldığı, köpeklerin aşırı yemekten şişmanlayıp işe yaramaz hale geldiği, kadınların daha doğurgan olduğu, çadırların semiren erkek ve kız çocuklar tarafından alt üst edildiği, av hayvanlarının öldürülmeden salı verildiği zamanlar. O zamanlarda erkekler göbek bağlar, yeniden eski tartışmalarına döner, güneye, peli ırmağına ava gitmek veya batıya, tananastaki sönmüş ateşin başında oturmaya gitmek konusunda anlaşmazlığa düşerlerdi. O bolluk zamanında kurtların bir Kanada geyiğini bayırdan aşağı kovalayışını birlikte seyrettikleri bir çocuğu hatırladı. Zinga ile birlikte, karlara yatmış seyretmişlerdi. Zinga daha sonra avcıların en ustası olmuş ve en sonunda da Yukon nehrinin buzları içindeki bir deliğe düşmüştü. Çıkmak için yarı yola kadar tırmanmış olsa da kaskatı donmuştu. Bir ay sonra ölüsünü bulmuşlardı. Giyiğe gelince o gün Zinga ile birlikte avcılık oynamaya çıkmışlardı. Tıpkı babalarının yaptığı gibi. Fakat girdikleri dere yatağında bir Kanada geyiğinin ve bir kurt sürüsünün taze izleri vardı. İzleri ondan daha hızlı okuyabilen Zinga, ''Yaşlı bir geyik.'' dedi. Sürüye ayak uyduramayan yaşlı bir geyik. Kurtlar onu sürüden ayırmışlar. Artık onun peşini bırakmazlar. Bu böyleydi. Kurtlar böyle yapardı. Gece gündüz ara vermeden etrafında hırlar, yaklaşıp burnunu ısırmaya çalışır, sonuna kadar ondan ayrılmazlardı. Gözlerini geyiğin kanlı sonunu görme hırsı bürümüştü. Bunun sonunu görmeye değerdi. Hızlı adımlarla izleri sürmeye başladılar. Hatta görmesi zayıf ve iz sürmekte deneyimsiz olan Koskuşun kendisi bile gözü kapalı izleri takip edebilirdi. Öylesine belirgindi izler. Heyecanla izleri takip ediyor, her adımda henüz yazılmakta olan acıklı bir trajediyi okuyorlardı. Şimdi geyiğin kurtlara direndiği yere gelmişlerdi. Her yönde büyük bir adamın boyunun üç katı olan bu yer geyiğin debelenmeleriyle belirgin hale gelmişti. Ortada yayvan tırnaklı av hayvanının büyük ayak izleri, bunun çevresindeki her yerde kurtların hafif ayak izleri vardı. Bir kısmı onu bir an önce öldürmek isterken bir kısmı da yan gelip yatmış, dinlenmeye çekilmiş görünüyordu. Yatanların kar üzerinde boylu boyunca uzanan beden izleri bir dakika önce bırakılmış gibi canlıydı. Kurtlardan biri, çılgın kurbanın sert darbesine uğramış ve ezilip ölmüştü. Buna ortalıktaki etleri yalanıp yutulmuş kemikler tanıklık ediyordu. Kayak pabuçlarını düzeltmek için ikinci bir durak yerinde durdular. Karların kanıtladığına göre iki kez yere indirilmiş, ikisinde de saldırganları uzaklaştırarak tekrar ayağa kalkabilmişti. Zinga, bir kanada geyiğinin yere yıkıldıktan sonra yeniden ayağa kalkmasının görünmemiş şey olduğunu ama bunun kesinlikle kalkmış olduğunu söyledi. Şaman'a anlattıklarında onun bunda bir kısım mucizeler bulacağı kesindi. Sonra tekrar geyiğin yamaca tırmanıp bir ağaca dayandığı yere geldiler. Fakat düşmanlar bu kez arkadan çullanmışlar o da geriye kaykılıp sırt üstü düşerek ikisini kara gömmüştü. Artık avın ele geçirildiği açıktı. Çünkü diğer kurtlar kara gömülenlere dokunmadan öylece bırakmışlardı. Şimdi izler kırmızıydı. Büyük canavarın adımları kısa ve düzensizdi. Sonra boğuşmanın ilk seslerini duydular. Kovalamada çıkarılan boğaz dolusu seslerin korusu şeklinde değil birbirine yakın ve dişlerin ete değdiği zamanki kısa kısa hırlamalar şeklinde. Zinga, kar üzerinde rüzgara karşı yüzüstü sürünmeye başladı. Gelecek yıllarda kabilenin reisi olacak olan Koskuş da onu izledi. Birbirlerini kenara iterek genç Ladin dallarının altında sahneyi seyretmeye koyuldular. Gördükleri son buydu. Bütün gençlik izlenimleri gibi, bu acı sonda Koskuş'un belleğinde hala canlı olarak duruyor, fersiz gözleri oyunun sonunu eski zamandaki gibi canlı olarak seyrediyordu. Koskuş buna hayret ediyordu. Çünkü daha sonraki günlerde kabilenin önderi, toplumun başı olduğu zaman büyük yiğitlikler göstermiş, ismini Peli Dağları'nda lanetle anılır hale getirmişti. Bıçak bıçağa yapılan mertçe bir dövüşte o garip beyaz adamı öldürmüş olmasınınsa sözünü etmeye bile değmezdi. Ateş geçinceye, soğuk iyice ısırmaya başlayıncaya kadar uzun uzun gençlik günlerini düşündü. Bu kez ateşe iki odun birden yerleştirdi ve yaşama tutunmak için neyi kaldığını hesapladı. Eğer Sitkum Taha büyük babasını düşünmüş ve büyük bir bağ odun getirmişse, kalan saatleri daha fazla olacaktı. Onun için bu iş çok kolaydı. Ama her zaman dikkatsiz bir çocuktu. Hele Zinga'nın oğlunun oğlu, ilk göz ağrısı Beaver'a göz koyduğu zamandan beri büyüklerine saygısı iyice azalmıştı. İyi ama ne fark ederdi? Kendisi de gençliğinde aynı şeyi yapmaz mıydı? Bir süre sessizliği dinledi. Belki de oğlunun yüreği biraz yumuşamıştı. Köpeklerle geri gelecek, yaşlı babasını kabileyle birlikte iri ve şişman ren geyiklerinin olduğu yere götürecekti. Kulak kabarttı. Huzursuz beyni bir an durakladı. Bir canlılık mı vardı? Hayır, bir şey yoktu. Nefesini tuttu. Bu büyük sessizlik içinde tek başınaydı. Yapayalnızdı. Dinle, o da neydi? Vücudunu bir ürperme kapladı. Alışık olduğu uzun bir uluma sessizliği bozdu. Neredeyse elinin altındaydı. O zaman kararan gözleri büyük geyiğin, o eski Kanada geyiğinin hayaline odaklandı. Parçalanmış kan içindeki böğrüne, paramparça olmuş yelesine, Öne eğilmiş, son kez toz vuran dallı budaklı boynuzlarına odaklandı. Pırıl pırıl gri yapısını, parlayan gözlerini, sarkan dilini, ağzında nakan salyaları gördü. Ona iyice yaklaşan ve yam yassı olmuş, karlar içinde bütünleşip siyah bir noktaya dönüşmekte olan amansız çemberi gördü. Yanağına soğuk bir hayvan burnu dokundu. Bu dokunma. Onu tekrar şimdiye döndürdü. Eli ateşin içine daldı. Yanan bir odun parçasını çekip aldı. İnsanoğlunun geleneksel ateş korkusunu bir seferlik olsun yenmişti. Hayvan geri çekildi. Kardeşlerine uzunca bir çağrı sesi gönderdi. Hevesle karşılık verdiler. Çömelip bir halka oluşturuncaya kadar çevresini salyası akan bir grilik kapladı. İhtiyar adam, Çevresinde bir halka oluşturulduğunu hissediyor, elindeki yarı yanmış odun parçasını sertçe sallıyordu. Ama hırlayan canavarlar dağılmıyordu. Sadece koklamalar homurtulara dönüşüyordu. Biri kıç üstü sürünerek iyice sokuldu. Sonra ikincisi, sonra üçüncüsü. Ama geri çekilen yoktu. Neden yaşama tutunmaya çalışıyordu ki? Elindeki yanmakta olan odun parçasını karların üzerine bıraktı. Odun cızırdadı ve söndü. Halkadakiler huzursuzca homurdandılar ama oldukları gibi beklediler. Büyük geyiğin son sahnesi yeniden gözünün önüne geldi. Ve koskoşun yorgun başı dizlerinin üstüne düştü. Bunun ne önemi vardı ki? Hayatın kanunu değil miydi bu?